Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Artvin'in Kafkasör yaylası Cerat Tepe mevkiinde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevresel etki değerlendirme yani ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan Türkiye'nin en büyük çevre davasında karar verildi. Rize İdare Mahkemesi ÇED iptal davasını reddetti. Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyeti için daha önce Rize İdare Mahkemesi'nce ÇED olumlu kararı iptal edilen maden şirketi 2 Haziran 2015'te yeniden ÇED olumlu kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukat 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi'nde ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davasını açtı. Mahkeme bölgede 14 Mart'ta bilirkişi heyetiyle inceleme yaptı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda yıllık 500 bin ton çıkartılacağı öngörülen cevherin kapalı kabinli teleferikle taşınması halinde çevreye zararlarının azalacağı ve ara katlı üretim yöntemiyle heyelan riski oluşmayacağı iddia edildi. Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe'deki madencilik faaliyetleri için tarafları son kez 19 Eylül tarihinde dinledi. Yeşil Artvin Derneği'nin aynı gün reddi hakim talebi başvurusu Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedilince Rize İdare Mahkemesi 20 Eylül tarihinde 2016 Taksim 485 nolu kararla ÇED iptal davasının reddine karar verdi. Mahkeme kararın Danıştay'a temiz yolunun açık olduğunu bildirdi. Türkiye'nin gelecek 10 yıllık dönemde Avrupa rüzgar pazarının lider ülkelerinden biri olacağı öngörüsünde bulunuldu. Öngörü yenilenebilir enerji sektörü araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından MAKE tarafından yapıldı. Kuruluş tarafından yayınlanan Avrupa gücü rüzgar görünümü 2016 başlıklı rapora göre 2016-25 yılları arasında Avrupa'nın rüzgar enerjisi gücü toplamda 140 gigawatt düzeyinde artış gösterecek. Bu artışın %60'lık bölümü Avrupa'nın kuzeyindeki %28'i Güneyindeki ve %12'si Doğu bölgesindeki ülkelerde gerçekleşecek. Ülkeler bazında ise bu artışta Almanya 36 gigawattla ilk sırada, bunu Birleşik Krallık 15.7 gigawattla ikinci ve Türkiye ise 13.5 gigawattlık artışla üçüncü sırada olacak. Makya Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücündeki yıllık artışın politik sorunlara rağmen, İlk defa 2016'da 1 gigawattı geçeceği değerlendirmesinde bulunuyor. Kuruluşa göre Avrupa rüzgar enerjisi gücündeki artış bu yıl 14.2 gigawatt düzeyinde artacakken bu artışın %21'e denk gelen 3 gigawattlık bölümü kıyı ötesi rüzgar enerjisinde görülecek yani denizdeki rüzgar türbünlerinde. Çalışmada kıyı ötesinde gerçekleşen bu artışın geçen yılın iki katı olduğunda altı çizildi. 2020 yılında ise Kuzey Avrupa bölgesinde yıllık güç artışı 3 gigawattlık bölümü kıyı ötesi kurulumlarda olmak üzere 8 gigavata ulaşacak. Kuruluşa göre Avrupa'nın rüzgar enerjisinde tekrar güçlü büyüme dönemine girmesi için Avrupa ülkelerinin rüzgar enerjisine yönelik politikalarını Avrupa Birliği'nin 2030 yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda netleştirmesi gerekiyor. Avrupa Rüzgar Birliği yani Wind Europe verilerine göre ise Avrupa ülkelerindeki rüzgar enerjisi gücü geçen yıl 12.8 gigawatt artarken 142 gigawatta yükselmişti bu gücün. 131 gigawattlık bölümü karasal, 11 gigawattlık bölümü ise kıyı ötesi yani denizdeki rüzgar enerjisi santrallerinden oluşuyor. Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücü ise geçen yıl 956.2 megawatt artarak 4718 megawatta ulaşmış durumda. Üçüncü Bifet Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başlıyor. 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde ana yarışma bölümünde Metin Kaya'nın soluk filmi, Umut Vedat'ın kara atlası, Ernesto Cabellos'un Gölün Kızı adlı yapımı ve Jens Shanzi'nin Güzel Hayat filminin yer aldığı toplam 16 film yer alacak. Festivalin bu yılki Gaia Öğrenci Ödülleri bölümünde bu yıl farklı ülkelerin yapımları olan 9 ülkeden 11 öğrenci filmi yarışıyor. Gaya öğrenci filmleri finalistleri arasında Türkiye'den Baran Vardar'ın Vefa adlı filmi, Eren Akma'nın Kağıttan Yaşamlar, Zeynep Altay'ın Kıldıt adlı yapımı var. Çağın Duran'la Ali Uluç Kutal'ın da ortak filmleri, aşağı yukarı Galata var. Festival yönetmeni Petra Holzer'in açıklamaları ise şöyle. Çöp başta olmak üzere kömür madenleri ve enerji santralleri, köye dönüş, küresel ısınma ve yerli halkların yok oluşu bu seneki filmlerin başlıca temalarından. Buna ek olarak ekolojik sorunların, savaşların ve insan hakları ihlallerinin tetiklediği göçler ve mültecilik sorunu festivalimizde yer alacak diğer önemli konular. Yunanistan, İsviçre, Meksika, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok farklı ülkeden ve Türkiye'den gelecek konuklarımızla özellikle de sinema alanında eğitim gören öğrencilerle güzel bir festival süreci umuyorum. Bozcaada Belediye Başkanı ve BİFET Başkanı Doktor Hakan Can Yılmazsa festivalle ilgili şu bilgileri verdi. Bu yıl 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada'da 58 ülkenin yönetmenlerinden gelen 280 belgesel arasından seçilen en iyiler arasında içinde yaşadığımız gezegenin bütün ekolojik gerçekleriyle ilgili çok ciddi bir bilgi birikimini izleyeceğiz, paylaşacağız. Olağanüstü emekle oluşturulan bu eserler içinde seçme yapmak öncülümüz için çok zor oldu. Festivalde bu filmlere ek olarak yerel tohumlardan, çevreye saygılı mimariye uzanan geniş bir yelpazede konular tartışılacak.